aleyhi ve sahibi icmaîn. Sallu la ta'mal absar, velakin ta'mal qulubul lati fi sudur sadda Allahu lazim. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar olarak bireyler olarak iyi muhafaza etmek zorunda olduğumuz azalarımızın başında kalbimiz gelir. Bir insanın Tıbbi olarak kalbi nasıl kendisinin varlığı ile ilişkilendirilirse... ...manevi olarak da bir insanın canlılığı, varlığı ancak kalbiyle mümkündür. Nasıl ki azalarından herhangi bir uzvu kesilmişse... ...eli, bacağı, ayağı olmayan bir insan yaşayabildiği halde kalbi olmayan bir insan yaşayamaz ise... Manevi açıdan da kalbi sağlam olmayan bir insanın sağlamlığını, İslam'ını koruması mümkün değildir. Onun için her bir bireyin en fazla korumak zorunda olduğu azası kalbidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kalbin hastalıklarından, kalbin tedavi edilmesinden, yöntemlerinden, değişik açılardan pek çok ayet-i kerimede ifade buyurmuştur. İşte bunlardan bir tanesi Estaizu billah fe inneha la ta'mel absar, ve lakin ta'mel kulubu leti fi sudur buyuruyor Allah Teala. Gözler ama olmaz. Gözlerin görmemesinin hiçbir engeli yoktur. Görmeyen ama olan bir gözle de insan varlığını sürdürür ama esas ama olan ve lakin ta'mel Esas ama olan el-gulubul-etiﬁs sudur, Gönüllerde olan kalplerdir. İşte insanın gerçek ama oluşu, gerçek kör oluşu, gözlerinin görmemesiyle değil, kalbinin görmemesiyledir. Kalbi köreldiği zaman o insan yok hükmündedir, ölü hükmündedir. Onun için herkes kalbini iyi korumak zorundadır. Tabi kalp ile kalp aynı zamanda akıl pek çok yerde birlikte zikredilir. Ama bunlar kelime itibariyle de aynı zamanda birbirinin aslında tersi olan şeylerdir. Çünkü kalp dediğimiz zaman kale ve inkılap kökünden gelir ki dönmek demek. Her zaman dönen, dönebilen, çevrilen demek. Akıl ise her zaman akılda bağlı kalan şey demek ki bir insanın aklı ile kalbinin birlikte doğru olantılı hareket etmesi gerekir. Kalp her zaman sağ veya sola dönebilir. Onun için de Peygamberimiz kalbinin sabit olması için Allah'a hep dua etmiştir. Peygamberimizin günlük duaları içerisinde hakka döndürülmesi. Ya mukallibel kulub diyerek allah Teala kalbinin hakka döndürülmesi için ...Allah'a dua etmiştir. Ama kalp ne zaman önemlidir? Akılın iradesinde olduğu zaman. Burada başka bir nokta daha var. Kısaca değinelim. Kur'an-ı Kerim'de akıl ve kalbin zikredilmesi... ...her kalp sahibinin Allah'tan korkması anlamına değildir. Ya aklı olan kalp sahibinin. Yani düşünün ki kalp taşıyan başka varlıklar, başka canlılar da var. Fil gibi. ...manda gibi dev hayvanlar var... ...bu canlıların... ...kalpleri çok daha büyük ama... ...kalp olması yeterli değil... ...önemli olan nedir? Kalbin... ...aklın kontrolünde olmasıdır... ...anlayan kalp olduğu zaman... lehum gulubun... ...ya gilûne ...onların anladıkları kalbi vardır... ...diyor Allah... ...yani akıllarının kontrolünde olan... ...bir kalp vardır... ...işte o zaman kalbin bir anlamı vardır... ...o zaman... Kalple akıl beraber hareket etmiş olur. Nasıl ki bir de gemi kaptanı, motoru, her şeyi varsa bile eğer onu doğru yöne çevirecek, doğru rotaya yönlendirecek pusulası, haritası yoksa o geminin motorunun varlığının sağlam, güçlü olmasının bir anlamı yoktur ya ona bir akıl gereklidir, ona bir rota gereklidir. Eğer rotası olmazsa bu gemi Okyanusta şaşkın şaşkın dolaşır, hiçbir yere de gidemez. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde Allah Teala "Eşteyzu <gülüyor> summa buyuruyor. Sonra onların kalpleri katılaştı ve taş gibi oldu. "Eşeddu <gülüyor> ve hatta taştan da daha ağır" buyuruyor. Daha katı. Yani imansız olan insanların kalbi Allah katında taş gibidir. Taş nedir? Cansız bir varlıktır. Katıdır, serttir Ama kalbin esas özelliği de yumuşak olmasıdır. İşte kalp eğer gereği gibi muamele görmez ise o sertleğe ulaşmıştır ki bu da imansız kalptir. Peygamberimizin de pek çok hadis-i şerifinden bir tanesinde buyuruyor ki, Vücutta bir parça vardır. O düzgün olursa her yer düzgün olur. O da kalptir buyuruyor. O bozulduğunda da her şey bozulur. Dolayısıyla bir insanın da hayatındaki rotası aklıyla birlikte hareket eden kalbidir. Eğer bunları ikisini de kontrolünün dışına çıkarmış ise bu insan kalbi sağlam olsa da bir anlamı yoktur. Ya da kalbi olmayan bir akıl olduğu zaman yine bir anlamı yoktur. Tabi insanda kalp çok önemlidir dedik. allah Teala yine Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayetçilerime de buyuruyor ki مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ Allah bir adama bir vücutta iki kalp vermemiştir diyor. Bu da önemli bir husustur ki iki eli, iki kulağı, iki ayağı olan bir insanın kalbi tektir. Tek kalbi olur insanın. Onun içinde bir insan kalbinde tek sevgiyi barındırabilir. Hem ondan hem bundan biraz öyle biraz böyle dediği zaman o kalbe gerekli sevgiyi verememiş olur. Onun için bir insanın en fazla savunması gereken, koruması gereken azası kalbidir. Tabi kalbin tedavisiyle ilgili veya bulunduğu pozisyonlarla ilgili Değişik konulara gireceğiz ama kısaca şunu da belirtelim ki... ...bir insanın kalbinin sevgisinin de üç fedakarlığa ihtiyacı vardır. Nedir bunlar? Birincisi, birincisi fedakarlığıdır ki verebiliyor olmasıdır. Eğer herhangi bir sevgiyi kalbine yerleştirmiş ise bu sevgi kendisinden fedakarlık ister... Bu sevdiği şey için fedakarlık yapamıyor ise o insanın sevgi davası boştur. Önce fedakarlık gerekiyor. İkinci olarak vefakarlık gerekiyor ki sevginin ikinci unsur olarak vefakar olması da salakat olması anlamına gelir. Öyle şiddetli bir rüzgar gördüğü zaman devrilen ağaçlar gibi olmamasıdır. Sağlam, sabit dimdik durabilmesidir ikinci unsuru. Üçüncüsü de değerli kardeşlerim cefakarlıktır. Bu da uğruna bedel ödemektir. Bir insan eğer herhangi bir sevgiyi kalbine yerleştirmiş ise bu sevgi için bu üç şeyde bulunmak zorundadır. Fedakarlık yapacaktır. Vefakar olacaktır. Aynı zamanda cefakar uğruna yeri geldiğinde bedel ödenmesi gerekiyorsa ondan da hiç tereddüt etmeden bu bedeli ödeyecektir. İşte bizler onun için namazlarımızda pek çok defa her zaman okuduğumuz ayetlerden birisi kul inne salati ve nusuki ve lillahi rabbil alemin deriz. Nedir? Ey Rabbim peygamberimize Allah öyle demesini emrediyor. Benim namazım ibadetlerim yaşamım ve ölümüm her şeyim Allah içindir. Ben bu yaptığım ibadetlerin hepsini Allah için yapıyorum ama aynı zamanda emre amadeyim. Her an ölüme de hazırım. Ki bilirsiniz kurban keserken bu ayet-i kerime okunur. Burada da kurbanı nasıl Allah için feda ettiğini bir insan söylüyorsa işte bu kurbanı Allah için feda ettiğim, kurban ettiğim gibi kendim de buna hazırım demektir. Bu anlamda bunu söylemiş olur. Değerli kardeşlerim, tabii ki kalpleri koruma hususunda asırlar boyu değişik yöntemler sergilenmiştir ki tarihimiz boyunca değişik mekteplerin, medreselerin, değişik akımların bu noktada büyük çabalar olduğunu görüyoruz. Tabii ki Kalbi eğitirken e, değişik yöntemler, değişik yaklaşımlar ortaya çıktığından kimisi ilimle kalbi eğitmek üzerine durmuş ki kalbin en fazla neye ihtiyacı var? Eğitime ihtiyacı var. İnsan ilim sahibi olmalıdır diyen akımlar ortaya çıkmış. Kimisi felsefi olarak ortaya olaya yaklaşmış. Felsefi açıdan çözümler getirmiş. Aynı şekilde... Tarih boyu tasavvufi açıdan da kalbi eğitmeye yönelik çözümler getirilmiş ki bunların hepsi de birbirini tamamlayan, hepsi de insanı kamil, kemal anlama ulaştıran yöntemler olarak ortaya çıkmış. Tabi biz özellikle Kur'an-ı Kerim'de ilk nazil olan ayete göz attığımızda hepimiz biliriz ki Allah Teala ikra emriyle Kur'an'ı indirmiştir, okudur. Kur'an'da ilk defa Allah oku diyerek başlamıştır. Biz bundan anlıyoruz ki insanın ıslah olmasının birinci yolu okumasından geçer. İnsan bilmediğinin cahilidir. Eğer herhangi bir davayı, herhangi bir inancı seviyor olması, benimsiyor olması, hoş karşılıyor olması bir anlam ifade etmez. Ne, önce ne gerekir bilmesi gerekir. Bilmediği şeyi zaten insan bilmediğinin cahilidir. Önce bilmek zorundadır. Onun için Kur'an-ı Kerim oku emriyle gelmiş. Putları terk et, Allah'tan başka peşinden gittiğin şeyleri terk et, sözcüğü bile o emri daha sonra gelmiştir. Önce bilgi sahibi olması gerektiği için. Tabii ki Peygamberimizin hayatında da insanların eğitimine, maddi ve manevi eğitimine nasıl önem verdiğini hepimiz... Değişik hadis-i şerifler, değişik yöntemlerle biliyoruz. Peygamberimiz ki kız evladı olduğunda utanma vesilesi sayarak, onu daha çocukken diri diri, bebekken toprağa gömen bir toplumdan dünyanın en medeni insanlarını, en medeni toplumunu işte bu inançla bu eğitimiyle ortaya çıkarmıştı. Dolayısıyla da Dolayısıyla da peygamberimizin de bu eğitimde öncelik verdiği konulardan birisi birebir eğitimlerde değişik değişik günlerde değişik gündemlerle ashabını toplar. Hep onlara güzel güzel öğütler verirdi. Onlara sohbet ederdi. Bu sohbetlerle ashabının kalbinin dirilmesi onların bilgiye ulaşması ve onların imanını tazelemesini sağlamış olur değerli kardeşlerim. Onun içinde peygamberimiz hadis-i şerifinde ilim ve zikir meclislerinin cennet bahçeleri olduğunu ifade ediyor. Eğer bir yerde ilim yapılıyor ise, bir şeyler öğrenilmeye çalışılıyor ise, aynı zamanda orası bir Zikir meclisi ise diyor ki orası cennet bahçesidir. Eğer cennet bahçesini bizzat dünyada görmek istiyorsanız... ...işte bu sohbetlerin yapıldığı yerler cennetin ta kendisidir. Ama ne var ki buralara gelirken de niyetlerin halis olması gerekir. Hadis-i şerifte buyurduğu gibi Allah için hicret eden büyük fedakarlıklara katlanan insanlar bile... ...eğer kalplerinde başka düşünceler var ise... ...dünyalık elde etmek için... ...ya da evleneceği kadın uğruna seyahat etmişse... ...onun seyahati, hicreti... ...onun için diyordu Peygamberimiz... ...onun için de... ...onun için de... ...bu ilim meclislerinden... ...zikir halkalarından... ...istifade edebilmenin... ...birinci şartı... ...sağlam, ihlaslı bir kalbe sahip olmaktır... Başka düşünceler içerisinde başka saiklerle hareket edildiği zaman oradan oradan bir şey elde etmek mümkün olmaz değerli kardeşlerim. Neden bahsediyoruz? Kalbin kararması ve kalbin aydınlatılmasından. Tabii ki bir insanın kalbiyle mücadele kalbinin onuru korumaya çalışması en önemli görevleri içerisindedir dedik. Peygamberimiz ashabiyle birlikte bir savaştan döndüğü zaman artık küçük savaştan büyük savaşa geçildiğini, cihadı ekber yapıldığını söylüyor. Neydi cihadı ekber? Nefsiyle mücadele etmek. Ashabını bu konuda kendilerini nefsleriyle mücadele etmeye çağırıyor ki savaş meydanında birebir, Canını ortaya koyarak yaptığı savaş kadar önemli sayıyor. Bir insanın kendi nefsiyle mücadele etmesini. Peki bir insanın, bir kalbin kararmasını nasıl anlıyoruz? Kalbin tabii ki değişik yönlemle ortaya çıkıyor ama esas itibariyle şu sebepler. Dört sebeple insanda diyor alimler, kalp katılığı olur. Kalbi karar insanın. Neden? Bunlardan birincisi kıllet ta'am, kıllet kelam sonra kıllet menam diye alimler ifade etmişler ki bir kere bir insanın yemek düşkünü olması hep etli, yağlı, şusun, busunun peşinde olması yemek düşkünlüğü bir insanda kalp katılığının birinci nedenidir. İkincisi ikincisi ise insanın çok uyku peşinde olması ki biliyoruz ki bir insanın ...kendisine yitecek belli miktarda uyku zamanı vardır. Bu zamandan daha fazla uyuması, kendi ihtiyacından aşırıya kaçması da... ...bir insanda kalp katılığına sebep olur. Kalbi çok uyuduğu için de kararır bir insanın. Onun için de tabipler de demişlerdir ki... ...çok uzun süreli uykunun değişik zararları vardır ki... ...bundan dolayı uykunun kesintilere uğramasının... ...faydalı olduğu söylenmiş. Onun içinde bugün... ...Müslümanların yatsı yıkıldıktan sonra... ...uyup teheccüd ve sabah namazına... ...kalkmalarının önemini görüyoruz. Burada esas üzerinde... ...durulması gereken şey... ...bir insanın gece saatlerinde... ...uykusu kendisinde... ...istirahata neden olurken... ...ama belli bir noktadan sonra... ...sabah güneşten sonraki... ...süresi, şafaktan sonraki... ...uyduğu süre... ...kendisinde vücuduna zehirli toksin üreterek... ...sağlığına zarar vermesine sebep oluyor. Başka bir i de peygamberimiz... ...gaflet içerisinde olan üç kimseyi sayarken... ...birisinin de işrak vakti uyuyan kimse olduğunu söylüyor. Sabah namazını kıldıktan sonra işrak vakti uyuyan... ...gaflette olan üç kimseden birisiydi. Onun için de bugün... Televizyonlarda değişik ortamlarda da görüldüğü gibi batılı insanlar namaz, abdestle ilgileri yok. Ama onlar da o saatte bir şekilde ayağa kalkıyor. İşte yanlarında besledikleri bir e, bir canlı varsa onu gezdiriyor, tozdiriyor. O saatlerde de ortaya çıkıyorlar. Çünkü insanın sabah namazı vaktinde uyumaması vücudu için son derece erzen bir görev. Onun için... İkinci olarak insanın kalbini katılaştıran şey uykuydu. Üçüncüsü neydi? Kılletül kelam. Üçüncüsü de az uyuması gerekir. Ve az konuşması, tabii ki bir insanın malayani dediğimiz dünya ahiret zerre kadar faydası olmayan boş boş sözcükleri tekrar etmesi gevezelik yapması, boş yere konuşması da insanın kalbini karartan bir başka unsurdur. Onun için bir insan bu çok boş konuşmadan da uzak durmak durumundadır. Dördüncü olarak ise insanın rahata düşkünlüğü her şeyde konfor arıyor olması da kalbinin katılığına vesile olan, sebep olan dördüncü bir unsurdur. Allah neyi lütfetmişse her zaman her ortamda her şeye bir insan hazır olabilmelidir. Bir şeyi aramamalıdır. Her zaman e, zevke, sefaya, konfora düşkün olması bir insanın aynı şekilde kalbini katılaştıran dördüncü bir unsurdur. Peki bir insanın kalbinin katılığından ne ortaya çıkar? Bundan da değerli kardeşlerim dört şey ortaya çıkar. Birincisi kalbi katı olan bir insan ibadetlerden lezzet alamaz. Tadına varamaz. Namaz kılar. Sadece Allah-u Ekber Semihallahu Hamide, Menhamide Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah namaz kılar ama o yaptığı ibadetten alması gereken hazzı hiç hissetmez. Birincisi ibadetlerden zevk alamayışıdır. İkincisi ikincisi daha tehlikelidir ki hayatı boyunca yaptığı işlerde hiç Allah korkusu hatırına gelmez. Günlük sıradan hayat gibi düşünür her şeyi ama attığı her adıma, aldığı her nefese hesap vereceği gerçeğini düşünmez. Halbuki takva olsaydı her an Yüce Allah'ı hatırında tutardı. Dolayısıyla kalp katılığında ikinci unsur da Allah korkusunu Hatırına getiremiyor oluşudur. Üçüncüsü, üçüncü kalbi katı olan adam da ibret almaz. Hayatta, hayatın hepsi ibretlerle doludur. Tarihin kendisi ibret doludur. Ama bir insan cenazeye gittiği halde cenazeden ibret almaz. Kötü bir şey gördüğü halde hiç ikaz alması gereken bir şeyden ikaz almaz. Artık Kendisine e, vaaz sihat işlememiş hale gelir. Bu da insanın kalbinin katılığındaki üçüncü noktasıdır. Dördüncüsü de bir insanın olayları kavrayamıyor oluşu, fehim gücünün yok olmasıdır. allah Teala bir şey emretmiştir ama bu sıradan okur geçer. Ne emredildiğini ya da olaylardan çıkarılması gereken dersi İbreti anlayamaz Birinde ibret almazdı Bunda da ibret alması gereken şeyi anlayamaz Bunu anlayabilmek Hani bazı insanlar Kuş beyinli olur Sabaha kadar bir şey söylersiniz Hiçbir şeyi anlamazlar Çünkü kafalarında sabit çerçeve vardır Bir şey kafaya zihine çakılıdır O hep öyledir Hiç değişmez İşte bu da insanın kalbindeki katılığın bir versiyonudur basma kalıp bir zihne sahip olmak da olayların idrakine varamıyor olmak da kalp patinindeki bir başka husustur değerli kardeşlerim şimdi şimdi bunun çözümü nedir bunlar üzerine kısaca konuşacağız Tabii ki kalp hastalığının tedavisi için insanın şu dokuz maddeyi yerine getirmesi gerekir nedir onlar Bunlardan birincisi sıkça istiğfar ve duada bulunmasıdır. Yani kalp katı tedavi etmek istiyoruz. Nasıl edeceğiz? İlk yapacak şey istiğfar etmektir. İstiğfar ve duada bulunmaktır. Neden istiğfar etmektir? Çünkü Peygamberimiz diyor ki ben günde en az 70 defa istiğfarda bulunurum. Siz de istiğfar edin diye Peygamberimiz bize ikaz ediyor. Aynı şekilde istiğfar ne demek? Bir ara bir ben yaptım bitti demek değil. demek bir insanın yaptığı kötülükten dolayı yaptığı herhangi bir hatadan dolayı pişman olup Allah'tan özür dileyip bir daha o kötülüğe düşmemek üzere azmetmesidir. Ya Rabbi ben bunu yaptım ama bir daha yapmayacağım diye kendi kendine karar vermesi. Bir günahı işledi, bir hataya düştü. Ya Rabbi affet ama yine yaparım düşüncesinde olduğu zaman bu insan yeterli derecede tevbeyi istiğfarda bulunmuş değildir. Önce insan kalbini düzeltmek için tevbe istiğfarda bulunacak. Günahlarının affını Allah'tan dileyecek, başka ne yapacak? Dua edecek. Allah'tan affı içinde salih kimse olması için hak yolda olabilmesi için duada bulunacak. Çünkü dua müminin en büyük silahıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki de ki sizin duanız olmasaydı Allah size neden değer versin? Kul <gülmâ> ya yabeu ubikum, rabbi laula dua ukum. Dolayısıyla asli, müminlerin Allah katında ...değerli oluşlarının sebebi onların Allah'a dua ediyor olmalarıdır. Dua eden bir insan, Allah'a yalvaran bir insan Allah katında değerlidir. Bizim esas varlığımız dua iledir, dua ile ayaktayızdır. Dua etmeyen bir insan bu aynı zamanda duasızlık hastalığı da kibir hastalığının bir versiyonudur. İnsan muhtaçsa dua eder, talepte, istekte bulunur. Peygamberimiz diyor ki Allah'tan ayakkabı bağcığı da olsa isteyiniz. Dua etmemiz her zaman gerekiyor ama aklımıza hiçbir şey gelmiyoruz. En basit olan bir şeyi, ayakkabı ipliğini de dahil Allah'tan isteyin diyor peygamberimiz. Tabii ki dua ederken duanın lafızlarını tekrar etmek gerektiği gibi kalben de bunu teyit etmek gerekir bir insanın ...ezberlediği bir duayı... ...gelişi güzel sıradan baştan aşağı okuması... ...Türkçe olsun, Arapça olsun... ...başka bir dil olsun... ...bu yeterli olmaz ya... ...kalbiyle de bu duaya destek vermesi... ...kalbiyle de onları istemesi gerekir... ...ama en önemlisi tabii ki... ...dua ederken... ...istiğfarda bulunurken... ...istikamet ve ameli salih... ...üzerine olmasıdır... ...doğru yerde olduğu zaman bu yaptığının bir anlamı olur. İkinci olarak da kalbi düzeltmenin yolu Kur'an okumak ve Kur'an'ın gereğiyle amel etmektir. Tabii ki Kur'an okurken Kur'an okurken Kur'an'ın manasını da anlamaya çalışmalı ama eğer manasını anlamıyorsa bile Kur'an'ın kendisi de gönüllere surur ve şifa verir. Çünkü Allah Teala Yunus suresinde öyle buyuruyor. Size diyor Rabbinizden bir öğüt, günüllere bir şifa, müminler içinde bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Allah bize böyle anlatıyor. Onun için Kur'an okumalıdır ki Kur'an'ın feyzi, bereketi, rahmeti o insanı sıratımız müstakim üzerine, hak yol üzerine etsin. Bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki, her ziyafet veren ziyafetine davet ettiği kimselerin gelmesini ister. Kur'an da Allah'ın ziyafetidir. Ondan uzak durmayınız. Davet tertip ettiniz 200 kişilik. 200 kişi çağırdınız. Ona göre hazırlık yaptınız, yemek yaptınız. Kimse tenezzül edin, gelmiyor. Ne olur o zaman ev sahibinin durumu? Üzülür, ezilir, perişan olur. İşte her ziyafet, her davet sahibi çağırdığı kimselerin gelmesinden hoşlanır. Bu da diyor Kur'an'da Allah'ın ziyafetidir. Sakın ola ki ondan uzak durmayın. Yine Peygamberimiz bir başka hadis-i şerifinde gerçek Kur'an ehli, Kur'an okuyanlar, ehlullah olan kimselerdir. Allah'ın has kullarıdır buyuruyor. Allah'ın has kulları olmak, ehlullah mertebesine ulaşmak Kur'an okumayla mümkün oluyor değerli kardeşlerim. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim okurken de ona usulüne uygun şekilde hürmet göstererek yaklaşmak ve onu anlamaya çalışmak başta da söylediğimiz gibi bunu tetikleyen, devamını getiren Kur'an'ı hakkıyla anlamak manasına gelir ama Kur'an anlandığında da anlaşılmadığı da her zaman okumak, anlamak, anlamaya çalışmak daha hiç mümkündeyse Kur'an'ın yüzüne bakmak bile bir ibadettir. Bir insanın kalbini düzelten bir unsur olarak Kur'an-ı Kerim vardır. Üçüncü olarak da bir insanın kalbinin tedavisi için zikrullah'a devam etmesidir. Allah Teala'yı anmasıdır. ...Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor... ...Ele La hitapme innil gurub... ...dikkat edin... ...kalpler ancak Allah'ı anarak mutmain olur... ...huzura kavuşur buyuruyor... ...kalplerin huzura kavuşmasının... ...tek bir yolu var... ...o da Allah'ı zikretmektir diyor... ...tabii ki insan kelimesinde zikir kelimesini... ...birlikte gördüğümüz, düşündüğümüz zaman şunu anlamamız gerekiyor... İnsan kelimesi özü itibariyle nesiye kökünden yani unutma anlamına gelir. İnsanın tarifinde bu vardır. İnsan nedir? Unutan varlıktır. İşte zikir de hatırlatmak demektir. Tezekkür, tefekkür, zikir etmek. Allah insanı unutkan bir varlık olarak yaratmış. Karşılığında da ondan zikir istiyor. Yani her an kendini hatırlamasını. İnsan zikrettikçe Allah'ı andıkça Allah'ı hatırında tutar. Allah'ı anmadığı zaman Allah'ı hatırından uzaklaştırmış olur. Tabii ki zikrin çeşitli yönleri, yöntemleri var. Kelime teyhit var, istiğfarlar var, değişik yöntemler var ki bir salavat-ı şerifenin bile 3000'in üzerinde olduğunu alimler söyler. Yani büyükler hemen herkes kendi... E, e, haline göre değişik selavat-ı şerifeler çekmişlerdir. Önemli olan yine orada özü itibariyle Peygamberimize selavat getirmektir. Şu metin veya bu metinle olması değildir önemli olan. Aynı şekilde zikirde de e, e, istiğfar çekmek, e, kelime-i tevhid çekmek, aynı şekilde Allah-u Teala'nın lafzayı celali, Allah lafzını tekrar etmek gibi değişik yönlerle zikir çekilir. Ama biliyoruz ki Oledikullahi Ekber. Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Allah'ı zikretmek en büyük olanıdır. Allah'ı anmak ibadetlerin en büyüğüdür. En büyük ibadet budur diye Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Yine Allah Teala bir başka ayette buyuruyor ki: "Fazkurunü ezkurlum ve şkurulü veleytek fırun." Bakara suresinde. Siz beni zikredeyin ki. Ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük yapmayın diyor allah Teala. Dolayısıyla eğer biz Allah'ı zikredersek, allah Teala bize nimetlerini bahsedeceğini bizi her an korumasını, himayesini alacağını ifade ediyor. Ve yine allah Teala şükredin, nankörlük yapmayın diyerek de insanın zikretmediği zaman şükürden uzak kalmakla körlük sınıfına girdiğini söylüyor değerli kardeşlerim. Burada bir önemli hadis-i şerifle zikir konusunu tamamlayalım. Peygamberimiz zikrin önemiyle ilgili buyuruyor ki Allah'ı zikreden kimseyle zikretmeyenin misali ile ölü gibidir. Allah'ı zikreden kalp sahibi insan diridir. Allah'ı zikretmeyen ...anmayan kalp ise ölüdür. Biri insan ile... ...ölü insan arasında ne kadar... ...büyük fark var ise... ...nasıl kıyaslanma imkanı... ...yoksa zikir eden ile... ...zikir etmeyen... ...kimsenin de arasındaki fark... ...budur değerli kardeşlerim. Tabii ki... ...zikirde toplu zikir... ...yapılması mümkün olduğu gibi... ...ferdi zikir yapmakta ...mümkündür. Aynı şekilde... ...gizli... Zikir, sirri zikir yapmak mümkün olduğu gibi cehri zikir yapmak da mümkündür. Büyükler, mutasavvıflar, tasavvuf ehli kendi yöntemlerine göre değişik metotlar gerçekleştirmiş, geliştirmişler ki bunu da bir insan kendi tabiatına hangisini uygun görüyor ise, kendi kısmeti, hissesi neredeyse ona uygun şekilde devam eder. Bu iyidir, bu kötüdür bu daha iyidir, bu daha kötüdür gibi bir ayrım yapmak söz konusu olmaz. Önemli olan nedir? Önemli olan zikirde devamlı olmaktır. Zikiri hiçbir zaman için unutmamaktır. Bu noktada bir hadis-i şerifi daha paylaşmamız gerekirse kısa olarak, bir gün Hz. Muaviye bir grubun kendi arasında toplanıp zikir görüyor. Onlara gelip diyor ki siz buraya niçin toplandınız? Diyorlar ki biz Allah'ı zikretmek için toplandık. Doğru mu söylüyorsunuz? Gerçek mi bu sözünüz dediğinde... ...evet vallahi ki biz sırf Allah'ı zikretmek için... ...Allah bize İslam'la şereflendirdiği için... E, ...Allah'a şükretmek için zikrediyoruz. Bunun için toplandık dediklerinde diyor ki... ...ben diyor peygamberimizin çok yanında bulunmuş olmasına rağmen... Az hadis rivayet edenlerden birisiyim Şu hadisi ama çok iyi biliyorum ki Aynı sizin olduğunuz şekilde bir gün Bir grup mescitte toplanmış zikir çekiyorlardı Peygamberimiz de onları görüp yanlarına geldi ve sordu Siz neden zikir ediyorsunuz, neden toplandınız Sırf bunun için mi? Aynı sizin verdiğiniz cevapları verdi Aynı o da yemin ettirdi ve sonra dedi ki peygamberimiz ben sizin doğru söylemediğiniz için değil Sırf size bir müjdeyi vermek için söylüyorum Allah Teala vahyetti ki Hazreti Cebrail vasıtasıyla Allah bu meleklerine sizinle iftihar ettiğini haber veriyor Dolayısıyla yeryüzünde herhangi bir mecliste Allah zikrediliyor ise Zikir meclisi kurulmuşsa bu aynı zamanda Allah Teala'nın ...meleklerine de iftihar ettiği bir topluluktur o topluluk. Dördüncü olarak da ibadetler huşu ile eda edildiği zaman kalpler düzelir. Hani ihsan ne demekti? İhsan Allah seni görüyormuş gibi düşünerek ibadet etmek. Bir insan hayatı boyunca hep bunu düşünmelidir. Benim her yaptığımı Allah görüyor... Sen onu görmüyorsan da o seni her zaman görüyor. Bu düşünce içerisinde ibadetlerini yaptığı zaman bir insan çok daha huşu içerisinde ibadetlerini yerine getirir. Düşünün ki topluluk içerisinde bir insan el, ayağını bile uzatırken dikkat eder. Nefes alırken dikkat eder. Her şeyi konuşması daha dikkatlidir ama tek başına kaldıkça rahatlar. Biraz daha gevşek davranır. İşte bir insan ve huzurunda durduğu insana göre de değere değişir. Arkadaşıyla hareket ettiğinde sıradan bir nezaketi vardır. Biraz daha önemli birisi varsa nezaketi daha çok artar. Bir devlet adamının huzurunda ise hazır ol vaziyettedir. İşte bir insan yaptığı her ibadetin... Allah'ın huzurunda yaptığını bilmelidir. Şu anda ben namaz kılıyorum. Şu anda bir ibadet yapıyorum. Ama bu ibadeti bizzat Allah Teala düşün görüyor. Bu düşünceyle hareket ettiği zaman huşuunda zirveye ulaşmış olur ki ibadetlerinde zirvesi tabii ki namazdır. Onun içinde Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala zikri de tarif ederken namazı zikretmiştir. Aynı şekilde namazı da infak ayetleriyle birlikte zikretmesi de bir insanın huşusunun infakla gerçekleştiğini ifade eder. Değerli kardeşlerim, kalbi tedavi etmenin beşinci yolu da gece ibadetlerine önem vermesidir. Bilirsiniz ki, Peygamberimizin yapmakla yükümlü olduğu ama ümmetinin ...mağfu olduğu ibadet... ...teheccüd ibadetidir. Peygamberimize emredilmişti. Müminler içinde... ...Allah Teala'ya en yakın... ...olacakları an teheccüd vaktidir. Ve bu neden nedir ki... ...bir insan akşam... ...uyurken... ...teheccüde kalkma niyetiyle... ...azmederek uyusa... ...kalkamasa bile Allah Teala... ...kendisine kalkmış gibi... ...sevap verir. Ve Allah Teala her gün seher vakti dünya semasına tecelli buyurarak insanların ibadetlerini ve dualarını bekler ki insan o zaman seslenir ki dua eden yok mu isteğini vereyim diye. Onun içinde bir insanın Allah'a en yakın olacağı an insanın insanın gece ibadetindeki geçirdiği süredir. Bu konuda bir hadis-i şerifte peygamberimiz Gece ibadetine dikkat ediniz çünkü o sizden önceki salih kimselerin adetidir. Şüphesiz gece ibadete kalkmak Allah'a yaklaşma vesilesidir. Böyle yapmak insanı günahlardan alıkoyar, hatalara kefaret olur ve bedendeki dertleri giderir buyuruyor Peygamberimiz. Eski milletlerin adeti olduğu gibi teheccüde kalktığı zaman bir ne yaparmış? Günahlara engel olur. Günah işleyemez bir insan. Aynı zamanda yaptığı günahlara keffarettir. Ve bedendeki dertleri de giderir. Dolayısıyla da o vakitte ibadette olması sağlık açısından da bir insana yarar sağlar buyuruyor Peygamberimiz. Değerli kardeşlerim, Altıncı olarak da kalbi ıslah etmenin, kalbi tedavi etmenin bir başka yolu da bir insanın helal gıdaya önem vermesidir. Hani demişler ki bir insan yerken ağzına girene, konuşurken de ağzından çıkana dikkat etmelidir. Dolayısıyla vücuduna aldığı her bir lokma kendisinin kimyasını düzenler. Nasıl ki insan maddi ve manevi maddi olarak gıdalara muhtaç ise bu gıdalara manevi olarak da bir etkisi vardır. Aldığı vücuduna aldığı kötü bozuk bir ürün, küflü bir şey yemişse nasıl insanın fiziki olarak vücuduna zarar veriyor ise işte bir insanın yediği haram veya rızasız bir lokma da o insanın kimyasını bozar. Bundan dolayı da ibadet eder ama ibadetinden lezzet alamaz. Çünkü boğazdan haram lokmalar girmiştir. Bu da tabii ki son derece önem verilmesi gereken bir husustur. Şimdi yine rivayet edildiğine göre Hazreti Ebubekir Efendimizin yanında çalışan bir hizmetçisi vardı ki bir gün kendisine bir süt getirdi. Belli bir süre sonra tam onu yerken, içerken... Dedi ki biliyor musun bu nereden geldi? Hayır dedi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Bu dedi benim cahiliye dönemindeki işte fal bakma ile ilgili Elde ettiğim bir bilgiden elde ettiğim Gelir dediğinde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Birden elini boğazına attı Yediğini bir vayete göre yediğini Bir vayete göre de süt Boğazından çıkardı Öyle ki Parmağını boğazına atıp çıkarmaya çalıştı Hizmetçisi çok şaşırdı. Dedi ki ya topuna bir lokma için bu kadar yapmaya değer miydi? Bu kadar mı kötü bu dediğinde Hazreti Ebubekir Efendimiz ben değil ki bir lokmayı, bir lokmayı haram lokmayı yutmak ben dedi bunu çıkarırken öleceğimi bilsem çıkarırım. Öleceğimi bilsem çıkarırım ve buyurdu ki haram bedenle, haram lokmayla beslenen Beden ancak cehenneme layıktır. Ben de Allah'a sığınırım. Onun içinde, onun içinde helal lokmaya önem vermesi de bir insanın, bir insanın kalbini tedavi eden bir başka yöntemdir. Yedinci olarak da salih ve sadıklarla beraber olması. Insanı etkileyen bir başka husus da tabii ki çevresidir. Ya İyihalladīne aminu tawwulāh ve kūnu ma Allah ayette buyuruyor ki... ...Ey iman edenler... ...Allah'tan korkun... ...ve sadık kimselerle... ...salih kimselerle beraber olun. İnsan... ...bulunduğu insan... ...İmam Gazali Hazretleri de... ...insan su gibidir buyuruyor. Bulunduğu kabın tipini alır. Suyu... ...bardağa koyarsanız... ...bardak şeklindedir. Yassı bir şeye koyarsanız yassı hal alır. İşte insan... ...bulunduğu çevreyle... ...birlikte... ...çevreye uyum sağlar... ...onun içinde insanın... ...arkadaşlık yaptığı çevrenin... ...beraber yürüdüğü insanların... ...salih, sadık kimseler olması gerekir. Tabi burada... ...salih ve sadık arasında da... ...bir fark var. Ma'su sadıgîn diyor ayet-i kerime... ...salih insan... ...kendi halinde takva üzere yaşayan insan... ...ama sadık kimse ise... Hak davada mücadele eden Sadık olan sözüne sadakat gösteren insan anlamınadır ki Bir insanın buna da önem vermesi gerekir Yine anlatılır ki Beyazıt Bestami Hazretlerine Öğrencilerinden Talebelerinden birisi gelip Demiş ki, efendim lütfetseniz de Şu kürkünüzden Bir parçayı alsam üzerimde taşısam Teberrüken üzerimde taşısam Hani deriz ya işte önemli bir malzemeyi yanımıza taşıyarak işte bundan bereket feyiz almak İşte bir talebesi Hazreti Beyazıt Bestami Hazretlerinden Bunu istediğinde buyurmuş ki Oğlum sen istikamet üzere olmadıktan sonra Beyazıt'ın kürküne değil Derisini yüzüp içine girsen de Sana bir fayda vermez yani işler görüntülerle değil, işler işler istikamet üzerine olmakla, sadıklarla beraber olmak bu açıdan önemli de değerli kardeşlerim. Yine dilimizde de çok sık kullanılan bir söz var. Ne derler? Kalpten kalbe yol gider diye. Gerçekten de öyledir. Kalpten kalbe yol gider. İşte insan sevdiği kimselerle aynı harekette bulunur. Hep birbirlerini bilinmeyen bir nevi manevi enerji verirler. Arkadaşlar, dostlar birbiriyle aynı hareketlerde bulunur. Aynı tepkiyi verirler. Onun için de insanın çevresini bu açıdan iyi seçmesi gerekir. Yine Hazreti Lokman Aleyhisselam da oğluna nasihat ederken diyor ki, ey evladım alim kimselerle beraber ol ve onların sohbetinden ayrılma. Çünkü Allah Yağmurla toprağı canlandırdığı gibi Hikmet nuruyla da Kalpleri nurlandırır Kalpleri canlandırır Dolayısıyla bir insanın Bir insanın Kalbinin canlanması Nurlanması çevresindekilerle Mümkündür Salih kimselerle iyi kimselerle beraber Olduğunda onları taklit eder Kötü kimselerle olduğunda da Yine onları taklit eder Onun için uzak olmalı ve sekizinci olarak da güzel ahlak sahibi olmasıdır. Biliyoruz ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizi överken... ...ey Habibim muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin diye övüyor. Yani peygamberimize çok namaz kılıyorsun, çok oruç tutuyorsun, başka hüneriyle değil güzel bir ahlak üzerine olmasıyla övüyor Sen yüce bir ahlak üzeresin diye yine peygamberimiz buyuruyor diyor ki müminlerin en üstün olanı ahlaken en yüce olanıdır en iyi insan kimmiş ahlakı en iyi olan insandır ondan dolayı da ahlakı gerektiren her şeyde en iyi yönünü taklit etmek davranmak mümininde kalitesini yükseltmesi açısından önemlidir. Tabi peygamberimiz ahlaken iyi kimse olduğu gibi hoş sohbet ve konuşmaları da hep insanlara nasihattı. Hep güzel şeyleri öğütler. Kötü konuşulmasından da hoşlanmaz bu tür davranan insanları ikaz ederdi. Yine Hazreti Ömer Efendimiz peygamberimizin sohbetini ve Ashabının da o sohbeti dinleyişini anlatırken diyor ki, ashab peygamberimiz ashabi Kiram Efendilerimiz peygamberimiz Aleyhisselam konuşurken etrafına gelir saatlerce kıpırdamadan dinlerlerdi. Öyle ki onların bu adanmışlığı, bu huşu içerisinde peygamberimizin sözlerini dinlemeleri karşısında bir kuş ...onlardan birisinin üzerine... ...gelip konsa saatlerce dururdu. Yani kuş hani... ...irkilme esnasında... ...nasıl kaçarsa... ...o kadar itina ile sohbet... ...dinlerlerdi ki bir kuş bile... ...saatlerce dururdu diyor. Yine... ...bir sahabe peygamberimiz... ...yine bahsediyor ki... ...o ashabın edebi de farklı bir şeydi. Öyleydi ki mesela... ...peygamberimizle birebir... ...onu eziyet vereceğiz inciteceğizdi soru sormaya bile Çekinirlerdi Hep derlerdi ki Keşke dışarıdan bir bedevi Yabancı bir bedevi gelse de Peygamberimize Değişik sorular sorsa da Biz dinleyip feyiz alsak Yani kendileri direk sorsalar Peygamberimizi rahatsız etmiş olacaklar Ama başka bir gelsin diye Bunu isterlerdi diyor Peygamberimiz için Tabii ki peygamberimizin güzel sözlerle ilgili e, sözlerin hepimiz biliyoruz. Mümin kimse diyor lanet eden, kötü söz söyleyen kimse değildir. Mümin hep iyi konuşan, iyi düşünen, hep müsbet davranışlar içerisinde bulunan insanlar. Son olarak da değerli kardeşlerim, tefekkürü mevcut. Kalbi kalbi tamir etmenin, düzeltmenin dokuzuncu ve son maddesi de her zaman ölümü hatırlamasıdır. Çünkü ölüm bir insanın kıyametidir. Hani Nasrettin Hoca sormuşlar da kıyamet diye peygamberimize de peygamberimiz ne buyuruyor. ...sahabenin birisi ya Resulullah ne zaman kıyamet kopacak dediğinde diyor ki kıyamet için sen ne hazırladın? Kıyametin ne zaman kopacağını boşver. Ya insanın kıyameti kendi ölümüdür. Öldüğün an kıyamet kopmuş demektir onun içinde bir insanın kalbinin dirilmesi, tamir olması, dünya lezzetlerini terk etmesiyle mümkündür. Bu da ancak ölümü hatırladığı zaman gerçekleşir. Onun için peygamberimiz ölmeden önce ölünüz buyurduğu gibi bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü sıkça hatırlayın diyor. Bıçak gibi kesen İnsanın lezzetini bıçak gibi kesen, zevki kökünden yok eden nasıl ki bir acıyla karşı, büyük bir felaketle karşı karşıya kalan insan her şeyi unutursa işte ölümde insanda böyle bir böyle bir etki bırakmalıdır ki insanoğluna dünyadaki en büyük nasihat ölümdür. Ölümü gördüğü an bundan daha büyük nasihat bulamaz aynı şekilde Mezar taşları dünyadaki en önemli en önemli ateşli birer nasihatçıdır. Ne zaman insan insan o nasihatten gerektiği kadar ibret aldığı zaman ve bir hadis-i şerifinde peygamberimizden rivayet edildiğine göre Sahabe-i Kiram efendilerimizden birisi ya Resulullah diyor, "Sizce en akıllı mümin kimdir?" En akıllı insan kimdir sorusuna peygamberimiz buyuruyor ki Ölümü sıkça hatırlayıp ölüm sonrası için en iyi hazırlık yapan kimsedir. Dünyanın en zekisi adamı, IQ'su en yüksek adam buymuş. Kimmiş? Ölümü hatırlayıp ölümden sonrası için hazırlık yapan işte diyor Peygamberimiz. Gerçek akıllı insanlar onlardır. Kimler? Ölümü sıkça hatırlayanlar ve son olarak da Rabi bin Hüseyin Hazretlerinin sözünü paylaşarak sohbetimizi kapatalım. Rabi bin Hüseyin Hazretleri diyor ki ben diyor kalbim ölümü unuttuğu zaman kalbimin fesada uğramasından çok korkarım. Onun için benden öncekiler yapmadığından dolayı yapmıyorum. Bunlara muhalefet edecek Korkum olmasaydı gider ölünceye kadar kabristanda otururdum. Niçin kabristanda oturuyor? Bir insanın kalbini uyaracak en etkin silah ölüm. <gülüyor> Ölümü unutmasın kalbi diye kabristanda oturacak. Bunu yapmayışımın tek nedeni de diyor, dinde olmayan yeni bir şey icat etmiş. Eski büyüklere saygısızlık, onlara muhalefet edecek bir davranış... İçerisinde olmamaktı diyor. Onun için kalbimize sahip çıkmalıyız. Kalbimizi Ya Rabbi peygamberimizin dua ettiği gibi kalbimizi varlığına döndürdüğü dua etmeliyiz. İnsan kalbini istahe ederken kendisini vahyin, vahyin emniyetine terk etmelidir. Vahyin emniyetini terk ettiği zaman kalbini güven içerisine almış olur.